Allah'ın Rabbı olan ve Allah'ın kulları olan Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim Ma yef'alullahu bi'azabikum in shakartum wa amantum ve kana Allahu shakiran alima Sadaqallahu al-azim Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ash-shukru 'ala an amanun li Sadaqa Rasulullahi fîmâ qâl ve Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar! Bugün yine Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin nimetlerine şükür manası üzerinde duracağız. Demiştik ki geçen dersimizin mukaddimesinde el imanu nisfani nisfu sabrun ve nisfu şükrun iman iki kısımdır iki nısfa iki yarıya ayrılır bir yarısı saburdur ömür boyu zaferin anahtarı sabır muhterem müslümanlar peygamberler sabrediyor veliler sabrediyor ilmiyle amil alimler sabrediyor Allah'ın dostları sabrediyor. Çünkü aydınlığın anahtarı, bütün muvaffakiyetlerin temeli ve mayası sabırdadır. Onun için Müslüman sabırlı bir kul olacak. Bu bir. Bunu ayrıca inşallah bir dersimizde işleyeceğiz. Mümkün olduğu kadar sabrın derinliklerine doğru ineceğiz ve sabrın derinlerine Kur'an-ı Kerim'den müjdeler getireceğiz. Biz bugün şükür bahsini konuşup bundan sonra inşallahü teala mevzu değiştireceğiz. Muhterem Müslümanlar, imanın birinci yarısı sabır, ikinci yarısı ise şükür. Ve ente'uddu nimetallahi lahtsuha ayet-i celalinde işaret edildiği gibi sonsuz ve nihayetsiz Rakamlar ve adede sığmayan nimetleriyle pervelde olduğumuz Rabbimize her nefeste ve adımda şükredeceğiz ki bu imanın yarısıdır. Namaz bir şükürdür muhterem Müslümanlar. Zekat bir şükürdür. Oruç bir şükürdür. Hac bir şükürdür. Ve hakeze bütün nimetleri yerinde kullanmak Cenabı Halıkü Zülcelal'in nimetlerine şükür manası taşır ki kalbin dirilmesi, ruhun hayata kavuşması, kulun Allah'a yönelmesi, Mevla'nın abdinden razı olması ancak şükrün nuruna bağlı. Bazı insanlar vardır muhterem müminler. Elinden nimetin kaçmasından çok korkar. Zengindir, servetim gitmesin. Alimdir, ilmin çoğalsın azalmasın kemal sahibidir kemalatında her gün biraz daha ileriye gitsin <tık bir> şey <bu> mücahit cephede cihadında muvaffak olmak için daima ayakta dur ve niyaz eder bütün bu çizgiler ve noktalarda zafere erebilmek için büyük bir tavsiye muhterem Müslümanlar. İçinde bulunduğumuz nimete şükredeceğiz. Allahu Zülcelal zevalden koruyacak ve artıracak şükürler nimetimizi. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri açıkça işaret ediyor. Eşşükrü alen ni'me emanun li zevaliha. Nimet üzerine şükür zevalinden emin kılar. Kabu Camii'nin muhterem cemaati müjdeliyorum. İçindeki nimetiniz daima artsın, eksilmesin kıyamet sabahına kadar. istiyor musunuz? Eşşükru ale'n-ni'me emanun li zewaliha. Geçen dersimizde ve iki derste hatta ayecelleyi okuduk. Cenab-ı Hak zatına kasem ederek buyuruyor ki: "Le in şekertum le azi'ennakum." Eğer siz şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. Muhterem Müslümanlar, Buna söylen nas içerisinden misal verir gibi, Hz. Musa'dan bir misal vereceğim bakınız, nimetin artışında çok açık olarak misal. Cenab-ı Halik Hızulcelal, Musa aleyhisselama, 15 senesinde onlara fakirlik vereceğim. Kendilerine sor, gençliklerinde mi istiyorlar bunu? Yani evvel mi zenginlik istiyorlar, evvel mi fakirlik istiyorlar? Cenab-ı Musa aleyhisselam, oraya kadar gidiyor, kapılarını çalıyor, selam veriyor, evin aile reisine soruyor. Rabbim Teala ve tekaddes Hazretleri sizin 30 sene ömrünüz olduğunu bana ifade etti ile. 15 sene zenginlik verecek, 15 sene fakirlik verecek. Zenginliği mi evvel istersiniz, fakirliği mi evvel istersiniz? Ya Musa ben diyor, bir hanımımla istişare edeyim diyor. Evde cingar çıkmasın, diyor. İki aklı birleştirelim, bir karar verelim bu işe, diyor. Güzel bir şey değil mi, Muhterem Müslümanlar? İstişare ediyorlar. Hanım diyor ki, evvela zenginlik isteyelim, efendi. Erkek diyor, hatun. İhtiyarlıkta zenginlik ve imkan çok daha iyi olur. Evvela yokluk, gençlikte nasıl olsa geçer. İhtiyarlık da olsun. Hatun, ısrar ediyor Muhterem Müslümanlar. Demek ki hatunların bastırması sadece bu devrin işi değil muhterem Müslümanlar. Ezelden beri, Ha hocam ben tarihte okumuş adamım böyle pek cemaat olarak bizi de boş görmeyin. Hazreti Adem'e bile bastırdı da buğday ağacından yediler ya. Yani ta insanlık tarihinin başladığı günden beri ne hikmetse. Hanımın dediği üzerinde karar kılıyorlar. Başka çare yok. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Musa evveler zenginlik versin 15 sene. Sonra başımıza geleni çekeriz diyor aile reisi olan zat. Cenab-ı Celle ve Aleyhazreti değişik sebepler halk edip bunların nimetini artırı veriyor. Zorluk var mı? Ve mazalike alallahü bi aziz sâlebet übne denen bidayet de sahabi, sonra helak olup giden adamda olduğu gibi. Peygamber Efendimiz öyleyse zengin ol buyuruyorlar. Zengin oluyor ve servetinin içerisinde mahvolup gidiyor ve selam. Şükretmediği için muhterem Müslümanlar. Ben size ve le-in kefertum inne şedidin içerisinde, onu da arz edeyim isterseniz. Tüğünüz ürpererek dinleyin ve 24 saatın saatin yirmi dördünde... Rabbim beni şükredel kıl diye yalvarınız mevlaya çünkü kürsülerde konuşan mimberlerden seslenilen bütün nasihatlerin temelini Allah'a şükür manası götürüyor müterem Müslümanlar. Cenab-ı Hakk'a şükredenler mesut küfredenlerse dünyası karanlık, ahireti azap içerisinde olacaklar. Ve en kafartum inna 15 sene zenginlik ve servet karı kocanın ve evlatlarının yüzü gülüyor. Muhtemelen Müslümanlar Cenab-ı Hak bizleri gördüğümüzden geri koymasın. Ecdadımızın duası. Servet vermiş, makam vermiş, mantık vermiş. Bütün bunlara şükrederek yalvaralım. Ya Rabbi bizi bu alıştığımız nimetlerden mahrum etme diye bir taraftan tuna boyları Moskova surları, bir taraftan Tahran ortaları, bir taraftan Bağdat halaları, bir taraftan Yemen ve Sanalar, bir taraftan Tunus ve Trabluskartlar, Cezayirler, Muhterem Müslümanlar. Koskoca bir imparatorluk, evet. Her vesileyle, Akif'in sözünü okuyoruz her vesileyle, orduyla donanma yürürken muzafferen ileri, üzengi öpmeye Hasretti garbın elçileri. Zaman zaman söylüyorum ya, Osmanlı'nın elini öpmeye nerede fırsat bulacak? Atının üzengisini öperse dudağı için şeref bilirdi. Hı, delikanlı. Bugünkü mağrur kartlı. geçen gün İngiltere'de bir gazete, dünkü gazete de Fransa'da bir gazete, Türkiye'de İslam'ın hakim olmasından ötleri patlıyormuş. Ya ya muhterem semaala. Dünyanın ve ahiretin bütün nimetleri İslam'da. Allahu Zülcelal'in kullarına vereceği bütün devlet ve saadetler İslam'da. Öyle olduğu halde İslam'ı bu necid milletin evladına kapkara göstermenin derdiyle küfür alemi ayakta muhterem Müslümanlar ya. ama biz muhterem Müslümanlar dedelerimizin yolundayız Konyalılar siz ne diyorsun, diyorsunuz Allah aşkına he? biz Osmanlı dedemizin yolundayız tarihi satvetimizi tarihi şeref ve izzetimizi tarihi mana ve ulviyetimizi mutlak manada tekrar kazanıp Rabbi Zülcelal'imize karşı kulluk, ezzet, satvet, iffet ve şahsiyetimizle Türkiye'mizi hatta bir buçuk milyarlık İslam alemini tekrar aydınlatan bir nesil olmamızı Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah. Bu İslam'la olacak, bu Kur'an'la olacak, bu imanla olacak bu aşkla olacak, bu sevgiyle olacak, bu uhuvvetle olacak muhterem müslümanlar. Ya hocam bu ihtiyarları yalnız bıraktın. Onlar ne yaptılar? 15 sene zenginlikle safa sürdüler. 15 seneden sonra karı koca bekliyorlar. Hani Cenab-ı Hak 15 seneden sonra fakirlik vereceğim demişti ya. 16. <gülüyor> sene daha zengindiler. 17. sene daha zenginler. 20. sene daha zenginler, nimet artıyor. Evin ailenin reisi Hz. Musa aleyhisselama ''Ya Musa sen böyle demiştin, Rabbimiz böyle buyurmuştu demiştin, bizim nimetimiz artıyor.'' Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri Vahy ile buyuruyor ki ''O kulların verdiği nimetlere şükrettiler.'' sene içerisinde verdiğim nimetlerime şükrettiler. Ben de ezeli olarak ve ebedi zatı aklesime kasem ederek le'in şakertum le ezidennekum vaad ettim. Eğer şükrederseniz nimetlerinizi artırırım diye. Muhtemelen Müslümanlar karı koca o istişare anında İlk 15 sene istiyoruz ama yediğimizden yedireceğiz, giydiğimizden giydireceğiz diye karar vermişler. 15 sene böyle yapmışlar. 30. sene daha zenginler Muhtemelen tarafın 30. sene daha zenginler. Ben şimdi Konyalı kardeşlerime beni dinleyenlere diyorum ki kalbi nimetler, ruhi nimetler. İmani ve İslami nimetler, dünya nimetleri, bedeni, ailevi nimetler. Nimetin hangi çeşidi olursa olsun, muhterem Müslümanlar, eğer her gün biraz daha artmasını istiyor musunuz? Estağfirullah, مَا bi azabikum, بِعَذَابِكُمْ اِنْ ve وَاَمَنْتُمْ Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Halık-ı Zülcelal, Kitab-ı Kerim'in de böyle buyuruyor. Eğer siz imanlı kullar, inanan insanlar olarak nimetlerimize şükrederseniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Verilen nimetlere şükrederseniz Allah sizi o nimeti almanın azap ve mahrumiyetine ebedi düçar etmez. Şu halde dünyada azaba giriftar olmamak, ölürken ağlayarak ölmemek vallahi kolaylık var. Zorluğu çıkaran biziz. Bakın yemin ediyorum size. Vallahi kolaylık var. Alemlerin yüce Rabbi erhamur rahimindir. Bil müminine raufur rahim müminlere karşı inananlara karşı şükredenlere karşı şiddetli şefka sahibi hudutsuz rahmet sahibi. Ya, ya ya kapını çalan yok. İfetine el atan yok. Kasanı parçalayıp seni mahrum eden yoksa eğer değil mi? muhterem olsun Allah. Ya. Düşünmeye davet ediyorum. Cezayir'deki çilekeş insanlar. Bosna hersek'te tavanları yıkılmış duvarları üzerlerine göçmüş inleyen kişiler. Cennet vatan, muhterem Müslümanlar, cennet vatan. Dört mevsimin icra edildiği baharı ayrı güzellik, yüzünde, yüzünde başka bir renk, kışında başka bir ahenk ve sohbet, yazında başka bir sıcaklık olan cennet vatan. Nimetleri taşarken, göşarken, Mevlay-i Müteal, bu nimetlerin tamamı, bu aylar ve güneşler hepsi size müsekkardır. Sofranıza oturup bir rahat yemek için ve selametteyiz bugün. Yarınımızı Cenab-ı Hak muhafaza etsin muhterem Müslümanlar. Heme ez behritü ferman berdar. Heme ez behritü ferman berdar. Şartı insaf ne bahşetti tü ferman ne berir? şey muhterem müslümanlar sadi öyle diyor her şey senin için insanlık olmasa güneş niye doğacak muhterem müslümanlar insanlar olmasa yıldızlar niye göz kırpacak insanlar olmasa ay geceleri niye aydınlatacak Allah'ınızın aşkına diyorum İnsanlar olmasaydı rüzgarlar niye esecek, bulutlar niye şarıl şarıl rahmet dökecekti. Her şey insanoğlu için. Öyle olunca şartı insaf ne bahşet ki ne veri. Koca hakim öyle diyor. Şartı insaf ne bahşet ki ne veri. Bu kadar nimeti meczul Allah'ına karşı. Eğer söz dinlemez, şükretmezsen bu insanlığa yakışmaz ey mümin diyor, ey insan, bu insanlığa yakışmaz. Hani aramızda nankör insan deyiveriz muhterem Müslümanlar. Bir kara kahvenin ecdat sözü bu, ecdat sözü bu. Bir kara kahvenin kırk yıl hatırı var. karda, kışta, sokakta kalsan kapıdan bir arkadaşın çıkıp da gel evladım şu sobanın başında otur ısın, hava açılınca gidersin demiş olsa ömür boyu unutamasın o iyiliği değil mi? Çünkü hayatını kurtarmış oluyor. Bir bunu düşün, bir kara kahvenin hatırını düşün, bir de şu şeref ve şahsiyeti sana verip Cibrili indiren, Kur'anı gönderen, Hazreti Muhammed'i rehber kılan, aile seadede veren, sıhhat ve afiyette yüzünü güldüren, elinden tutan mevlâyın nimetlerini düşün mümin kardeşim, öyle olunca, öyle olunca şartı insaf ne başetti tüferman ne deri? insaf şartı değildir ki. Rabb'in emirlerini duymayasın ve ona karşı isyan edesin, Mevla'na karşı gelesin ve nimetlerine şükretmeyesin ağır bir şey muhterem Müslümanlar onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şurada bir hadisi şerif var muhterem Müslümanlar bakınız Allah'ın Resulü buyuruyorlar pek de mana itibariyle tatlı, uyandırıcı ve latif bir hadis-i şerif Men lem yeskur il kalil lem yeskur il kesir ve men lem yeskur il adab ve muaşeretle ifade ediyor. Bir kimse aza şükretmezse şoa da şükretmez. Bir kimse nasa teşekkür etmezse Allah'a da şükranda bulunmaz diyor. Yani Mevla'nın verdiği nimetin ası olmaz muhterem Müslümanlar ama Az bile görünse Ona şükredersen şükrettikçe çoğalacak Az'a şükretmeyen Çoğa şükretmez diyor Peygamber Efendimiz Neyse teşekkür etmeyen Hatta muhterem Müslümanlar Aile hayatından tutunuz Hemen yakını komşuna ve akrabasına ileriye doğru Merkezden muhite doğru geçiniz Etrafından gördüğü nimet karşılığı Teşekkür eden bir mümin olmak Asanı eline veriverse Yolun bir kenarından o bir tarafına geçiriverse verse, çeviriverse çeviri verse, daha sonra söyleyin muhterem Sımlar, لا تحكرن من المعرف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه Resulullah böyle buyuruyor, maruf ve iyilik olan şeyler küçümsenemez diyor, hakir görülemez. Ya evazer, küçük görme marufu velev ki bir kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi. Müslümanlar İslam ahlakı sabahleyin kalkıp evinden Bismillah ve billah ve tevekkelne alallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah diye çıkıyorsun ya etrafına önüne gelen bütün kardeşlerine Allah Resulü'nün ahlakıyla tehallük ederek tebessüm etmek bile ibadettir ve affe vesiledir. Geçen dersimizde de belki işaret ettik. Evlat anne babaya tebessüm ediyor, Cenab-ı Hak iki tarafı da affediyor. Anne baba evladı okşuyor, Rabbim ar arşa kadar yeşe sindiriyor diyor, Cenab-ı Hak iki tarafı da affediyor. Ya, ya muhterem Müslümanlar, ne kadar tatlı! Hoca talebesine dua ediyor, Cenab-ı Hak iki tarafı affediyor. Talebe hocasına ihtiram ediyor, asasını verip ayakkabısını çeviriyor, Cenab-ı Hak iki tarafı da affediyor. Böyle olunca muhterem müslümanlar, Müslüman denince akla gelen melekleri imrendiren, tabiatta ulvi bir varlık, ilahi bir varlık, Müslüman mümin. <Gülüyor> Cenab-ı Cellevali Hazretlerinden niyaz ediyoruz muhteremimiler. Bizi akıbet itibariyle çok hayırlı neşelere iletsin ve dualarımızı bu yönde kabul buyursun inşallah Muhterem müminler şükür nimetleri artırıyor küfür nimetleri azaltıyor öyle olunca mümin kul Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine ne kadar şükre devam ederse nimeti o nisbette artacak ve netice itibariyle saadetle Yüce Rabbisine dönecektir Teala. Teşekkür dedim de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Nas'tan gördüğümüz bütün iyiliklere karşı Mevla-i Hazretlerine şükran borcumuzdur. Bir de etrafımızdaki kardeşlerimize daima teşekkür edeceğiz ki onlardan bize gelen dualar bizi arşa kadar yeşertecek inşallah. Bir de muhterem Müslümanlar ve tehaddüzü binimetillahi teala şükrun lehu Subhanahu ve teala. Allah'ın verdiği nimeti devamlı olarak dile getirmek. Muhterem ümmetler hadis-i şerif böyle devam ediyor. Ve tahaddüsü bi nimetillahi teala Allah'ın verdiği nimeti devamlı olarak dile getirmek. Yokluk bizi yoktan var ettiden başlamak suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in misali burada. O birini hatırlayacağım inşallahü teala. Dalgınlık oldu. Muhterem ümmetler Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin nimetini tehaddüsle, güzel tabirlerle överek Rabbisini söylemek Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği şeydir. Yoksa nimeti örter de her seferinde halinden şikayet ederse mümine yakışmayan bir haldir ve haslettir. Bundan azami derecede sakınacağız ve çekineceğiz inşallahu teala. Peygamber Efendimizin şöyle bir misalini arz ediyorum bakınız. Cenab-ı Ata bin Rabah, Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem hazretlerinin halini soruyor Ayşe vaadimize. Ey Müminlerin annesi, sen Peygamber Efendimiz'in en yakınınsın. Rasulullah'ın aci hallerinden birini söyle ki o günleri göz tekrar bir defa daha yaşayalım diyor. Muterem Müslümanlar, Ayşe vaademizin gözünden yaşlar dökülüyor. Ve buyuruyorlar ki Resulullah'ın hangi hali acayip değildi? Ya. Hayatının her safası mucize olan büyük insan. Hayatının her safası mucize olan büyük insan. Rabbim şefaatine nail ve vasıl eyle ya Rabbi diyoruz. Benim gecemdi, benim nöbetimdi. Resulullah hücreme geldiler. Beraber uzandık diyor Ayşe validemiz. Fakat Peygamber Efendimizin rengi biraz uçup göz pınarları yaşla doluydu diyor. Ya Ayşe benim Rabbime kulluğumu kendi arzuna tercih etmez misin? Dediler Resulullah. Ya Resulullah Fidake ebi ve ümmi annem babam yolunuza feda olsun vallahi sizin Rabbinize kulluğunuzu nefsani bütün arzularıma tercih ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri kalktılar diyor matıra'da ıbrıkta bulunan su ile bir adres aldılar gözlerinden yaş dökülüyordu diyor gözlerinden yaş dökülüyordu namaza durdular gözlerinden yaşlar dökülüyordu uzun bir rüka vardılar gözlerinden yaşlar seccadeleri sırsıklam ıslatıyor secdeye vardılar Muhtemel Müslümanlar, Ayşe annemizin söylediğini aynen naklediyorum size. Secdede o kadar kaldılar ki, Resulullah Rabbisine uçtu mu diye gönlüme haşret geldi, korku geldi diyor. Yaklaştım, nefes alıp verdiğini hissedince Mevla'ya şükrettim. Resulü Zişan hayattadır dedim diyor. Secdede o kadar kaldılar. Tekrar kıyamettiler, gözyaşları... Ya muhterem miler. Hani ben size söylüyorum ya devamlı Çocuk gibi bize ağlar göz lazım Aşk eri öyle diyor Her seferinde Mesnevi'yi okuyorum Çeşme giryan bayedet çün tıflı hurt Kemhur an nan raki nan abidu purt. diyor Ey mümin Rabbine gerçek manada şükreden uyanık bir kul olmak için sağ çocuk gibi ağlar göz lazım diyor. Muhterem Müslümanlar, Kapı Camii'nin köşesinde veya aziz caminin Camii'nin kıblesinde bazen 4-5 yaşında bir çocuk anne babasını kay kaybetmiştir. Feryadı basıyor. Annem de babam da diye feryadı basıyor. Belki içinizde de arkadaşlarımdan olan vardır. Bir seferinde Kabe'yi muazzamada bayram namazı kılıyoruz. Bir çocuk anne babasını kaybetmiş. Efendiler, yemin ederim, harami ilahi adete ayağa kaldırdı sanki. Ses o kadar feryat ve çığlık o kadar dehşetli. Annem de babam diye. Öyle feryadı basıyor ki yavrucağız. Çünkü o kadar kalabalık cemaat namazda hiç elinden tutup halini soran da yok. Zaten halini sorsa dahi çocuk bakmıyor. İlla ya annesini istiyor ya babasını istiyor. Mevlana'mızın beli teşbihi, beli teşbihi sana bu çocuk gibi ağlar bir göz lazım diyor. Geçen derslerinde söyledim. Cenab-ı Hak her şeye dayanıyor. Bir şeye dayanamıyor Müslümanlar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Her seferinde bunu size tekrarlamak istiyorum. Allahu Zülcelal bir şeye dayanamıyor. Gözyaşı ve feryat. Gözyaşı ve feryat. Aa. Hocam hiç sorma. Gözler o kadar taşlaşmış Gönüller o kadar katılaşmış, ruhlar o kadar dünya kabuğuna bürünmüş ki bir türlü kolay kolay ağlamıyor ya. Geçen gün söylemiştim size Hazreti Ebubekir'in sığındık ağlıyormuş bir gün. Ya evak Ebubekir niye ağlıyorsun demişler. Ağlamadığım anlar, ağlamadığım günlere ağlıyorum diyor. Ya. Sıddîk-ı Ekber! Sıddîk-ı Ekber! Mekke-i Kur'an okuyor, ağlıyor, Kur'an okuyor, ağlıyor, Kur'an okuyor, ağlıyor. Etrafına kavmi Kureyş, Mekke müşriklerinden gelenler, o taze yavrular, Ebu Bekir gözyaşları aşk ve vecdine bakıyorlar, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gözyaşı sadece rahmeti rahmanı coşturmuyor. Gören insanlarda coşturuyor muhterem Müslümanlar. Ben bazen böyle birini gördüm mü? Ah ben de öyle bir ağlayabilsem diyorum. Vallahi müminler. Vallahi Böyle Rabbim için bir ağlayanı gördün mü? Bazen Harameyn-i Mescidi Mescid-i Nebevi'de veya Kabe'nin karşısında bir mümin kardeşim, bir Pakistanlı, bir Hindistanlı, bir herhangi bir mümin Kazakistanlı kardeşim, bir Türk kardeşim faraza secdeye kapanmış çığlığı basıyor feryadı. Ben de şöyle yakınındayım. Ömürlük yaptığım her şeyi unutuyorum. ''Ah ben de bu kardeşim gibi Rabbim için bir ağlayabilsem.'' diyorum. Muhterem çünkü sivrisineğin başı kadar gözyaşı bir ömürlük hata ve günaha kefarettir diyor Fahri Kainat. Ve aşkeri öyle diyor, ''Kemhur an nan raki nan abutuburt.'' O dünya nimetlerini az ye manevi şerefini aldı götürdü diyor. Mevlana'mızın sözü. O dünya nimetlerini az ye manevi şerefini aldı götürdü diyor. Hangi meclise varsanız mark hesabı, dolar hesabı. Vay ya muhteremim. Mark piyasası nerede? Doların fiyatı nerede? Ya daha çok kazanacak. Daha çok toplayacak. Daha çok servet sahibi olacak. Daha çok. Daha ileriye gidince tabii gazeteler rantiyeciler falan diyorlar ya hortum atıp da devlet hazinesini ve Müslümanların kanını emenlere kadar varıyor mevzu muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak muhafaza bulsun. Yani illa da da. Hey, Mevlanamız, Mevlanamız koca aşk eri öyle diyor. Dünya nimetinin aşkını ve sevgisini biraz azalt diyor ya. Hani ecdadımız ne demişti? Mide tehi ten dürüst kese tehi din dürüst. Evet pek de çabukça hatırlayamadım. Mide tehi ten dürüst. Eğer mide boş perhize riayet edersen ten afiyette diyor muhtemel Müslümanlar ten afiyette yani perhizi bilirsen abur cubur yemezsen çünkü <gülüyor> el mide beytüdde vel, vel perhizi resul deva vel himmetu resul deva. Peygamber Efendimiz diyorlar mide bütün perişanlık ve kargaşanın odasıdır kalp çalışmıyor mideden Damar sertliği var mideden. Tansiyon yüksekliği var mideden. irade iradede bir zaf var mideden. Vahhada da, El mide tu beytu'd-da. Evet, vel <gülüyor> himde tu reisüd riayet de bütün devaların başıdır. Onun için mide tehi tendürüst. Mide boşsa eğer tendürüst. Vücut saat ve afiyette. Eğer kese boşsa yani Cenab-ı Hak bir kulun rızgını yetecek kadar veriyorsa Müslüman bunu unutmayacaksın. Büyüklerimiz, ecdadımız asırlar boyu tecrübe eden sonra söylemişler. Kese boş olursa din dürüst. Onun için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri Allah'ın Rasulü'yle buyuruyorlar. Allahum mecal rızka ali Muhammedin gutan au kefafen. Ali Muhammed'in rızkını yetecek kadar ver ya Rabbi. Yetecek kadar ver ya Rabbi. Ya. Ya. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri hayırlısından ve halalından yetecek kadar versin. Muhterem Müslümanlar bazı evlerde levha olarak yazmışlar. Ben de aklım erdiğinden beri öyle dua ediyorum. Bakınız. Ya Rabbi. ''Bana öyle bir feyzu kanaat ver ki, namerde değil merde dahi eyleme muhtaç.'' Efendim, namerde değil merde dahi eyleme muhtaç. Kendim ve bütün kardeşlerim için Rabbimden öyle niyaz ediyorum. Kullarından hiç bir kula muhtaç etmesin ama şaşırtacak olan mal ve servetten de korusun muhterem Allah. Ya... Bu Sâlefe Dübne Hatıf hadisesi demiştim, onu bir müsait zamanda anlatırım İnşallah Teala Muhterem Müslümanlar. Yani her halükarda mümin kendisini ayarlı tutmalı, her şeyin taşkınlığı, fazlası kulu şaşırtabilir. Bu bakımdan dinimizin dürüst görünmesi için daima Rabbimizden kıvamında rızk, halal lokma isteyeceğiz Muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri secdeleri sınsıklam ediyor. Ayşe Vademiz telaş ediyor. Acaba Rabbimize ruhunu mu verdi Resulullah diye? Peygamber Efendimiz ikinci secdede böyle. Selam veriyor iki rekattan sonra. Yanına duvara dayanıyor. Gözyaşları devam ediyor. Oradan çıktı ya. Gözyaşını da söyledim size muhterem Müslümanlar. Ve gözyaşını tıkayan Muhterem cemaatim, gözyaşını tıkayan dünya düşkünlüğüdür ve şakavet alametidir. Bakın bu sözü gönül sahifelerde kaydedin. Gözyaşını tıkayan, kalbi taşlaştıran dünya hırsı tulü emel ve Allah korusun, çok yeme gibi dünya nimetlerine aşırı düşkünlüktür. Eğer göz yaşarmıyorsa şakavet alamet. Peygamber Efendimiz Erba'un min esşakab Dört şey şakavet alametidir: Jumu'dul Ayn, ve qasbetul Kalp, velhirsu ale Dünya, ve tuulul Amal. Dört şey şakavet alametidir. Müslümanlar evvela söyleyen korkmalı, ürpermeli. Sonra da bütün cemaatim olarak siz kardeşlerime ışık tutmalı, uyandırmalı bu söz. Allah Resulü'nün sözü. Dört şey şakavet alametidir, mahrumiyet alametidir. Hidayetten az nasip alan kişilerin halidir. Biri ağlamayan göz. Ağlamayan göz. Rabbisi için ağlamayan göz. Birine, seleften birine çok ağlıyorsun demişler. Göz ya Allah'ı görür veya görmez diyor. Allah'ı görsün diye ağlıyorum. Eğer Allah'ı görmezse bırakın varsın kör olsun diyor. Onun için gençler, gençler Allah'ın alnından öptüğü delikanlılar, yiğitler sadece gülmek, oynamak, sadece eğlenmek. Sadece nefsani arzuların peşinde Bir ömrü heder edip ihtiyarlamak tehlikeli gidiştir Bu yol Kâr bırakmaz Onun için her şeyi İslami ve Kur'ani Ve imani ölçülere göre yapacaksınız Yeri geldiği zaman Sığılığı basacak rikkat kalbiyeye Yeri geldiği zaman elbette Allah'ın rahmetiyle neşelenmek Hakkınızdır yoksa Muhterem Müslümanlar, eğer bir nesil, ya muhterem Müminler, Konya gazetelerini bile okuyunuz Allah'ınızın aşkına. Ben günlük iki Türkiye gazetesi, yani İstanbul gazetesi, büyük gazete, bir de Konya gazetesini günlük okuyorum. Tabii radyoyu da dinliyorum. Yoksa Erenköy'e çekilmişim de bu milletin halinden haberi olmayan bir insan, ahiretlik bir adam olarak yaşadığımı zannetmeyin. Devinen yapraklan haberimin olmasını isterim ki bu Necip milletim için onun kederi benim kederim, onun neşesi benim neşem olsun diye. Konya'da bile her gün falan falanı öldürdü, falan falanı katletti haberleri. Konya gazetelerine bakınız bu tarafsınlar. Konya. Hani. Konya gibi Türkiye istiyoruz diyoruz. Esefle söyleyelim ki muhterem Müslümanlar, gerçek bu. Ya muhterem Müslümanlar, 48 senedir kürsüdeyim ve gençliğe tavsiyem bu. Gül gibi, konca gibi, melek gibi olunuz ey gençler. Kötülükten sakınınız, merhametle dolunuz, şakavete buz ediniz, adaletten yana büyünüz diye söylüyoruz. Bizim hakkımız şikayet. Yoksa, seni zalim seni, ya muhterem ya, ya. Biz evliya yetişsin diyoruz, o eşkıya yetiştireceğim diyor. Öyleyse senin şikayet hakkın yok ki. Evet. Sıkama ümmeti Muhammed'in yolunu. Bırak mümleketin evladını. Aşk numunesi, sevgi örneği olarak yetişsin. Allah Subhanahu ve teala hazretleri, muhterem Müslümanlar, insanı mükerrem yaratmıştır. İnsanı muhterem yaratmıştır. İnsanı şerefli yaratmıştır. İnsanı nazlı mahluk olarak yaratmıştır. Hatta muhterem müminler, tabi ezanımızda okunuyor, bütün kâinatı insan için... Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Bütün kâinatı insan için... insanı da zatı için yaratmıştır Mevla, zatı için. Yaratılışımızın gayesi, melek gibi Rabbü mütealimize ibadet ve taat neşesine eriştir. Peygamber Efendimiz, şu kazıyeyi bitireyim, muhterem Müslümanlar. Evet, şükreden mümin olmak muzuğunda vardığımız yer... Allah'ın Resulü duvara dayandılar, gözyaşları devam ediyor, gözyaşları devam ediyor. Abdullah ibni Mektum sabah ezanını, Bilal-i Habeşi de imsak, gece ezanını okurlardı. Şimdi Harameyn-i Şerife'inde, Mescideyn-i Şerife iki ezan devam ediyor biliyorsunuz. Teheccüd ezanı ve sabah namazı ezanı, muhterem ünliler. Teheccüd ezanını okuyor Cenab-ı Bilal-i Habeşi. Hücre-i saadetin önüne kadar geliyor. O gün sevki ilahi olacak allah Alem. Esselamu Aleykum Ya Resulallah. İzin var mı? Girebilir miyim Ya Resulallah? Peygamber Efendimiz gel ya Bilal buyuruyorlar. Gel ya Bilal buyuruyorlar. bilal Habeşi içeriye giriyor ne görsün? Peygamber Efendimizin mübarek lihiye saadet sakalı şerifi sır sıklam olmuş gözyaşlarıyla gide cübbesinin önü sürsükleme olmuş. Secde mahalli sürsükleme olmuş ve gözünden yaşlar dökülmeye inci gibi devam ediyor. Ya Resulullah kurban olayım. Siz de mi ağlıyorsunuz? Ve kat Allahu leke Geçmiş ve geleceğiniz ne varsa yok ya. Olsa bile Sure-i Fetih'te Kur'an ayetiyle "Rabbin peşin affetti Muhammed'in buyuruyor sen de mi alıyorsun? siz de mi alıyorsunuz ya Resulallah? Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mütebessim bir vecih güneş gibi, ay gibi bir nur evet pırıl pırıl bir eyle Bilal-i Habeşiye ya Bilal efela ekûnü abden şekûrâ ekel efela ekûnü abden şekûrâ şükrudan bir kul olmayayım mı ya Bilal? böyle buyuruyorlar Müslümanlar Unutmayacağız değil mi? Peygamber Efendimiz gibi bütün nimetlere gözyaşları ve şükürle mukabele eden seçkin ve mümtaz bir kul, şerefli bir insan olarak Rabbimize dönmenin gayret içerisinde olacağız. Resulullah böyle buyuruyorlar "Efele la abden şekûrâ Çok çok Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı ya Yoktan beni var etti, varlığından haberdar etti yetimken beni gül gibi büyüttü bana Cibril'i gönderdi vahyini, Kur'anı indirdi beni İmamul Embiya, Enbiya Hatim, hatem Rusul kıldı bütün Enbiya'nın mühri olarak bana ahir zaman peygamber olma şerefini bahşetti ve hâkeza ve hâkeza ve hâkeza ve emmâ bi nimet rabbike fahaddis fehvasınca sonunda ve kat fi aleyyye fihadihilleyle İnne fi halqi semavati vel ardi ve ihtilafi'l leyli ven nahari Bu gece bana Cibril'iyle ile bu ayeti kerimeyi de gönderdi ve inzal buyurdu. İnne fi halqi semavati vel ardi ve ihtilafi'l leyli ven nahari Ben şükür, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Muhterem Müslümanlar, biri büyüklerden birine fakirliğinden şikayet ediyor. Şahrani elvar kutsiyesinden naklediyor. Efendim çok fakirim, çok durgunum, maddi bakımdan çok imkansızım deyince o büyük zat şikayet eden kimseye şöyle diyor bakınız, son sözü olarak söylüyorum. Gözün görüyor mu diyor, görüyor. ey bin altın versem o gözü verir misin diyor, vermem efendim diyor. Kulağın duyuyor mu mümin kardeşim diyor, duyuyor. Bin altın daha versem kulağını verir misin? Du duyma hissini verir misin? Vermem efendim diyor. E, kalbin rakkâsesi Allah Allah Allah Allah diye muntazam ve sıhhatle... Evet. E, kalbin hasta olsa razı mısın? Hayır efendim diyor. Elin tutuyor mu istediğini? Tutuyor efendim. E, bin altın daha versem elimi, sıhhatini verir misin? Hayır efendim. Ayağın seni istediğin yere götürüyor mu? götürüyor efendim elhamdülillah ayağımda tutuyor diyor. E bin altın versem ayağın kötülüğüm olsa razı mısın? Hayır efendim diyor. Bakın muhtemel müslümanlar ilim ve eser olarak söylüyorum. O büyük zat diyor ki mümin kardeşim Allah'tan korkmalıyız. Bakın şu anda siz beş bin altın sahibisiniz. Hiçbir şeyim yok diyorsunuz diyor. Gören göz, konuşan dil, duyan kulak, Tutan el, istediğimizlere götüren ayak ve ondan sonra imanla dolu bir kalp, Rabbisine mütevekcih bir ruh Cenab-ı Hak büyük nimetlerin içerisindeyiz. Rabbimiz ile amel nasip, mukadder buyursun inşallah. İslam'ın nuruyla yaşayıp, İslam'ın nuru içerisinde Hacı Beysadir hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimizin manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallah buyurun bir kere kelime-i şahadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i tayyibeyi münceyi mübareke syle güleret çene kapamalar nasibi mukadder ile hakkı hak bilip hakkı ittibak, batılı batılı bilip batıldan içtinab eyleyen zümre salihine mevla cümlemizi ilhak ile şeriatı garray muhammedi mustafaviye temessük ve ittibalarımızı fevma müzdar cennet vatanımız ve Necit milletimizi belalar, musibetler afetler, felaketler facialar bilhassa düşman istilasından masun ve mahfuz eyleye Amin. Türkiye'de ve İslam aleminde İslam'ın nurunu ikame Kur'an'ın ışığını gönüllere saçmak için çalışan mukaddesatçı ve dindar Allah ve Resulüne bağlı kardeşlerimizi her veçile ve daima mansur ve muzaffer eyle İslam'ın eşiğini kirletmek isteyen Hazreti Kur'an'a kara gözlükle bakan, güya İslam'ın gelişine Türkiye ve dünyamızda mani olmak isteyen zavallı zalimleri istidatları var ise ıslah ile istidatları yoksa kahhar ismi celilinle kahreyle ya Rabbi alem İslam'a ittifak ver Âlem i İslam'a ittihat ver. Âlem i İslam'a vahdet ver. 1,5 milyar ve 53-55 İslam Devleti'ne birlik, beraberlik ve kardeşliği lütfeyle ya Rabbi. Bize ve bütün Müslümanlara cennet, nimet ve cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e ma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin el-Fatiha.